Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah, selamu Değerli dinleyicilerim, Medine kelimesi arami dilinde önce mahkeme yeri, sonra da şehir manasında, İbrani dilinde ise bir yöneticinin nüfuz alanına giren yer anlamında kullanılmıştır. Arapça'da şehre gelmek, ikamet etmek ve yerleşmek manalarına gelmekte. Bir rivayete göre adı geçen şehrin ilk sakinliğin Yesrib bin Kaniye bin Mehlabil, Amr bin Abil bin Evs bin Amr, Sam bin Nuh'dur. Medine'nin tarihi hakkındaki ilk bilgiler, dini metinlere dayalı olarak ortaya çıkan rivayetlere dayanır. Arap tarihçiler çeşitli metinleri kullanarak, Medine'nin tarihi geçmişi hakkında bilgi vermişlerdir. Bu naif bilgilerden bazıları, İbn-i göre Medine'de ilk yerleşen kavim, Sal ve Fâliç adlarıyla bilinen kavimlerdir. Bu iki kavim, Hz. Nuh zamanında ortaya çıkan tufandan sonra, Medine'ye gelmişlerdir. Sal ve Fâliç kavimleri yok edildikten sonra, İmlik veya İmlak bin Lavuz bin Sam bin Nuh'un oğullarından olan Amalika'ya, Medine'ye gelmiş ve buraya yerleşmiştir. Zikredilen Amalika bu tarafa gelmeden önce Gazze, Ascalan, Akdeniz sahiri ve Suriye ile Mısır arasındaki bölgelerde yaşıyorlarmış. Bazı rivayetlere göre Medine-i Münevvere'de ilk yetiştirilen ağaç ve ilk yapılan ev ile kale Amalikat'tır. Amalika'nın söz konusu şehirde egemenliği Hz. Musa zamanına kadar devam etmiştir. Hz. Musa, Mısır Firavun'una karşı büyük bir zafer kazandıktan sonra Şam'a doğru gitmiştir. Buraya ulaştığında, taraftarları olan Yahudilerden bir grup seçip, Hicaz bölgesindeki zulmü müşahede edilen Amerika'yı yok etmesi için o tarafa göndermiştir. Hz. Musa, Yahudilerden seçilen bu gruptan, Amerika kavmine mensup olan bütün yeçkinlerin öldürülmesini istemiştir. Söz konusu Yahudiler bu emri aldıktan sonra, Şam'dan hareket etmişler ve Hicaz bölgesindeki Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'ye yönelmişlerdir. Yahudiler zikredilen iki şehre vardıktan sonra, Amalika'dan yetişkin olanları öldürmeye çalışmışlar ve bunların tümünü yok etmişlerdir. Öldürülenlerin arasında El Erkam bin Ebul Erkam adıyla tanınan Amalika kralı da vardır. Diğer yandan Hz. Musa'nın taraftarları olan Yahudiler, Zikredilen kralın bir oğlunu öldürmemişler ve onu Hz. Musa'ya teslim etmek için Şam'a kadar götürmüşlerdir. Yalnız bunlar Şam'a ulaşmadan önce Hz. Musa vefat etmişti. Bu esnada Şam'daki Yahudiler, Hicaz bölgesinden öldürülen Amalika kralının oğluyla gelen Yahudilerin şehre girmesine izin vermemişlerdir. Bu yüzden, Söz konusu Yahudiler tekrar Hicaz bölgesi yani Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'ye dönmek zorunda kalmışlar. Tabii bu İbn-i Neccar'la tarihi notlarında naklettiği rivayetlerden bir tanesi. Yahudilerin Hicaz bölgesine göç etmeleri kesin olarak ne zaman oldu bilinmiyor. Zikredilen rivayetin yanında başka rivayetler de var. Bunlardan söz konusu Hicaz'ın Yahudilerin Filistin'den çıkarılmasından sonra Suriye'nin Yunanlılar tarafından veya Filistin'in Romalılar tarafından istilasından sonra olduğu zikredilir. Bununla birlikte Talmud'a göre Tevrat'ın tefsiri, miladi tarih, ilk yüzde, miladi tarih ilk yüzyıllarda Arap Yarımadası ve özellikle kuzeyinde Yahudiler vardı. Yahudiler bu taraflarda yerleştikten sonra bölgenin hemen hemen bütün etrafına hakim olmuşlardı. Bu dönemde Hicaz bölgesi ağaçlık ve su çokluğu ile meşhurdu. Medine-i Münevvere'ye gelen Yahudiler iki gruba ayrılmıştı. Birinci grup Kureyza ve Hazıl adlarıyla bilinen Yahudilerdir. Bunlar söz konusu şehirde bulunan Mahzur Ovası'nda yerleşmiştir. 2. grupsa Medine ovalarından olan Müzeynib Ovası'nda yerleşen Ennadir Yahudileridir. Medine-i Münevvere'de yerleşen Yahudilerin grupları kısa zamanda güçlenmiş ve daha çabuk çoğalmışlardır. Bununla birlikte kuyu kazma, ağaç yetiştirme ve ev ile ütüm inşa etmekle meşgullerdi. Bildiğimiz kadarıyla Yahudiler zikredilen şehirde çok sayıda küçük kareler tesis etmişler. Bunların sayısı 59. Ayrıca Yahudilerin Medine'de bazı köyleri ve pazarları da varmış. Mesela şehrin batı kısmında Kaynuka adını taşıyan bir pazar bulunmaktaydı. Bu pazar Yahudi cemaatlerinden olan Kaynuka kabilesi tarafından kurulmuştu. Bu sebeple Araplardan bazı gruplar buraya gelmiş ve Yahudilerin yanında kalmaya başlamışlardır. Bunlardan Beni Arif ve bir rivayete göre bunlar Amerika'dan kalan bir cemaattir. Benil Cezmi cemaati ise Yemen Araplarındandır. Söz konusu Araplar Medine-i Münevvere'de yerleştikten sonra Yahudiler gibi birkaç küçük kale yapmışlardır. Burada Araplar tarafından kurulan bütün karelerin sayısı 13 kadardır. Yahudilerin Medine-i Münevvere'de hakimiyeti Yemen'deki Mağrib barajının yıkılmasına kadar devam etmiştir. Zikredilen barajın yıkıldığında ve aynı zamanda ortaya çıkan Arimselinden selinden sonra Harise bin Amr bin Salebe bin Ömer bin oğulları olan Evs ve Hazreç buradan kaçıp Medine'ye göç etmiştir. Semhudi böyle anlatmış. Yemen bölgesinden Medine'ye yeni gelen Evs ve Hazreç kabileleri, bahis konusu şehirdeki yaşayan muhtelif Yahudi gruplarıyla bir barış anlaşması yapmışlardır. Mesela Evs kabilesi Kureyza ve Beni Nadir ile Hazreç kabilesi ise Beni Kaynukayla ile ittifak kurmuşlar. Bu anlaşmaya göre tarafların her birinin barış ve güven içinde yaşamasının hakkı vardı. Bu barış anlaşması uzun zaman sürmüştür. Söz konusu anlaşma döneminde, Eus ve Hazreç kabileleri hem sayı bakımından, hem de zenginlik açısından iyi bir hale gelmişlerdir. Yahudiler ise bu durumu gördükleri zaman adı geçen anlaşmayı bozmaya çalışmışlar ve sonunda istedikleri olmuştur. Barış anlaşması bozulduktan sonra Evs ve Hazreç kabileleri Yahudilerin korkusu altında kalmışlardı. Bu nedenle onlar evlerinde kalmayı tercih etmişlerdi. Evs ve Hazreç kabileleri Yahudilerin korkusu altında bir süre yaşadıktan sonra Kendilerini bu zulümden kurtarmak için şair olan Ramak bin Zeyt bin Emrul ül başkanlığıyla Şam'daki ve bir rivayete göre Hazret kabilesine mensup Kral Ebu Cübeyle ile bir delegasyon göndermiş. Zikredilen Ramak Şam'a ulaştığında ve Ebu Cübeyle ile görüştüğünde Yahudilerin zulmünü anlatmış ve kendisinden yardım istemiştir. Ebu Cübeyle ise bu isteği kabul ettikten sonra Büyük bir orduyla buradan hareket etmiş ve Medine'ye doğru yönelmiştir. Baş konusu kral Medine'ye vardıktan sonra Yahudilerin bütün liderlerini öldürtmüş, böylece şehrin idaresi Yahudilerden çıkıp Evs ve Hazreç kabilelerine geçmiş ve bunlar Medine'nin her tarafında yerleşmeye başlamış. Evs ve Hazreç kabileleri tarafından Medine'de inşa edilen Ütümlerin sayısı 127'dir. Ebu Cübeyle ise Yahudilere karşı bu büyük zaferi kazandıktan sonra tekrar Şam'a dönmüştür diyor İbn-i Görüldüğü gibi Evs ve Hazreç kabileleri özellikle Ebu Cübeyle yardımı sayesinde Yahudilere üstünlük sağlamışlar ve şehrin yeni idarecileri olmuşlardı. Bir müddet sonra aralarında uzun savaşlar çıktı. Bunlardan Sümeyr, Ka'b bin Amr, Hüdeyr ve Hatıf savaşları Meşhurdur. Yalnız bunların en kanlısı Boğaz Savaşı'ydı. Bir rivayete göre bu son savaş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinden beş yıl önce vuku bulmuştur. Söz konusu savaşta Hazreç kabilesi Evs kabilesine büyük bir galibiyet kazandı. Bu devirde zikredilen iki kabile arasındaki anlaşmasının çözülmesine çalışıyorlardı. Bilindiği gibi Resulullah Aleyhisselam her yıl hac mevsiminde Arap Yarımadası'nın her yerinden Mekke-i Mükerreme'ye gelen muhtelif kabilelere İslam dinini arz ediyordu. Bu vesileyle bir yılda Mekke civarında olan Akabe yerinde, Mina'da Evs ve Hazreç kabilelerinden bazı kişileriyle tanışmış ve onlar da İslamiyet'i kabul etmişlerdi. İbn-i Şam ve Zuhri, bu yılda Rasûlullah ile tanışan evsiler ve hazreşilerin sayısı 12 idi demiştir önümüzdeki hac mevsiminde ve başka bir ifadeyle ikinci akabe biatında Medinelilerden 70 kişi gelmişti. Medineliler ikinci akabede peygamber aleyhisselamın ve sahabelerinin Medine'ye gelmesini davet ettiler ve onları her türlü tehlikeden koruyacaklarına söz verdiler. Aynı zamanda Kureş baskısı Mekke'deki Müslümanlara arttığında Resulullah aleyhisselam sahabeleri Medine'ye gitmeye sevk etmişti. Böylece Mekkeli olan Müslümanlar buradan Medine'ye göç etmeye başlamışlardı. Resulullah Aleyhisselam'ın sahabelerinden Medine'ye i Münevvere ilk göç eden kişi Ebu Seleme bin Abdul Esed bin Hilal bin Abdullah bin Ömer bin Mahzum adıyla tanınan sahabidir. Sahabelerin büyük kısmı Medine'de yerleştikten sonra Resulullah Aleyhisselam'ın da 13 sene Mekke'de kalmasından sonra hicret etti ve yanında onun vefatından sonra halifesi olacak Hazreti Ebu Bekr Sıddık an vardı. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye gelmeden önce söz konusu şehir yakınında ve ona 2 mil mesafede yer alan Kuba'da 14 gün kalmıştı. Ve başka bir rivayete göre 5 gün kaldıktan sonra Medine-i Münevvere'ye gitmişti. 12 Rebiülevvel Pazartesi günü Medine'ye ulaşan Resulullah Aleyhisselam önce Hazreç kabilesine mensup olan Hz. Ebu el Ensari'nin evinde misafir olarak kalmış ve daha sonra da evler yapıldıktan sonra Mescid-i Nebevi'nin bulunan hanesine taşınmıştı. Hicretten sonra Rasulullah tarafından Medine'de bazı düzenlemeler yapılmıştı. Bunların en önemlisi o zamanda Medine ahalesinden sayılan Yahudilerle oldu. Bu dönemde Yahudilerden üç kabilenin bulunduğu görülmekteydi. Bunlar Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyzaydı. Yahudiler ile yapılan bu yazılı anlaşma İslam tarihinde ilk anlaşmalara olarak kabul edilebilir. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Medine'ye gelmeden önce özellikle 1. ve 2. Akabe'de sahabeler ile böyle yazılı bir anlaşmayı yapmamıştı. Diğer yandan Evs ve Hazreç kabileleri eski düşmanlıkları unutturmak için kendilerine Ensar unvanı verdi. Ve iyi bir şekilde yaşamaya başladılar. Mekkeli olan Müslümanlara ise Resulullah Aleyhisselam ile göç ettikleri için muhacirin ünvanı verildi. Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'de son 10 yıl geçmiş ve burada vefat etmiştir. Bilindiği gibi Medine'nin bilinen en eski adı Yesrib'ti. Bu adın bahis konusu şehrin ilk sakin olan Yesrib bin Mehlabi ile nispetle verildiği görülür. Hicretten sonra İslam muhtelif kaynaklarda Medine'ye Tabe'ye. طيبة طيبة برة برة مسكينة جابرة مدينة الرسول مدينة النبي المحبوبة المحببة المحبة المحبورة المحروسة المرحومة السيدة قبة الإسلام القرية قرية الأنصار قرية الرسول ذات النحل دار الإيمان دار الحجرة دار السلام دار الإبرار الأحرام الجبارة جزيرة العرب الأحبيبة البلد بيت الرسول أرض الله أرض الحجرة دار الأحيار دار السنة و El Medine Tül Münevvere gibi adların verildiğini görüyoruz. Saygıdeğer dinleyicilerim, 13. yüzyılın sonlarında Batı Anadolu'da Türk ve İslami özellikleri taşıyan Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkışı sadece Hristiyan dünyası değil, İslam dünyası için de yeni gelişmeler yol açmakta gecikmedi. Bilhassa 16. yüzyıl başlarında izlenen etkili bir Doğu ve Güney siyaseti Osmanlılar için Arap dünyasını yönelik yeni bir hakimiyet anlayışını da beraberinde getirdi. 1517'de Portekizlilerin Kızıldeniz'e girişiyle Müslümanların en kutsal yeri olan Harameyn-i onların tehdidi altında kalmıştı. Bu yüzden Osmanlılar güney ve doğudaki Müslüman bölgeleri Portekizlilerden kurtarmak için harekete geçtiler. Bu hususta Osmanlıların Suriye ve daha sonra da Mısır bölgesini ele geçirmek için ilk attıkları adım Dulkadir Beyliği'nin idareleri altına almak olmuştu. Birinci Selim iki büyük savaştan sonra Memluk Sultanlığına son verip Mısır'da kontrolü sağladıktan sonra Mekke ve Medine Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Mısır'ın alınışından sonra aslında bu devletin himayesinde olan harameynin durumunda önemli bir değişme olmadı. Mekke şerifi, berekat oğlu Ebu Nümey'i Kahire'de bulunan birinci Selim'e göndererek Kâbe'nin anahtarlarıyla emanat-ı mübarekeyi kendisine verdi ve eski Memluk bağlılığının şimdi Osmanlı'nın eline geçtiğini teyit etmiş oldu. Medine-i Münevvere, Arap Yarımadası'nın batısındaki Hicaz bölgesinin kuzey batısında, Hicaz bölgesinde hafif bir derecede kuzey doğu meyilli bir ovada yer alan Medine, Kuzeyinde Uhud Dağı, güneyinde Ayırdağı Dağı ile çevrilmiştir. Ancak doğuda bazalt taşları daha azdır. Bu kısım küçük siyah tepelerden ibarettir. Güneydeki ova ve su kaynakları ile meşhurdur. Söz konusu şehrin bütün suları bu kısımdan gelir. Medine'nin güney kısımlarına aliya, kuzey kısımlarına safila denir. Medine'de bazı ovaların bulunduğu görülmekte. Bu ovaların şehrin batı ve doğu kısımlarında yer aldığını fark ediyoruz. Mesela güneyde, butan, ranuna ve atike, atik ve ovaları bulunmakta. Kuzeyde ise mahzur, Müzenip ve kana ovaları. Medine toprağı kil, kum ve tuzlu topraklardan ibaret. Genelde şehrin güney kısmı verimli bir yer sayılmakta. Kil topraklar güneyde veya başka bir ifadeyle aliyada bulunuyor. Kumlu topraklar şehrin batısında bulunuyor. Bunun yanı sıra kuzey batı kısmı kumlu topraktan oluşuyor. Tuzlu toprak ise Medine'nin kuzeyinde. Genelde Medine iklimi çorak bir iklim. Yağmurlar kışın yer. bu yüzden kış mevsiminde havalar serin olur, yaz ise sıcak ama ağır değildir. Medine'de ilk yerleşen kavimler Amalika, Yahudiler ve Yemenli Araplardır. Bu muhtelif kavimlerle ilgili bilgiler çok sınırlı olduğu için bu dönemde söz konusu şehirde uygulanan idari sistemin nasıl olduğunu söylemek oldukça zordur. Bu dönemin tarihi kaynaklarının hemen hemen tamamı İslam'ın ilk dönemine girmiş olmak üzere eski atıf yapmışlardır. Doğrudan kaynak özelliği taşımadıklarından, bu eski devirde Medine'de bulunan kavimlerin adları, nereden geldikleri ve nasıl yıkıldıkları üzerinde durmuşlardır. Yine de bunlardan elde edilen bilgi kırıntıları, konunun bazı yönlerini ışık tutar. Mesela şehre ilk gelen kavim olan Amalika'nın bir kral veya reislerinin bulunduğu söylenebilir. Ancak bu idarecilerin hangi siyasi, idari ve sosyal şartlara göre seçildikleri bilinmemektedir. Büyük bir ihtimalle kabile aristokrasisine bağlı olarak sosyal durum ve ekonomik şartlar bu faktörlerin temelini oluşturur. Amalika krallarından sadece son kral olan Erkam bin Ebil Erkam'ın adını Anlarız. Bunun dışında günümüze kadar başka bir liste ulaşmamıştır. Diğer taraftan Amerika'nın Medine'ye tek bir grup halinde geldiği anlaşılmaktadır. Bu gruba mensup kişiler kabilenin kralına bağlıydı. Bu durum Amerika'nın bir merkeziyet içerisinde yaşadığını yansıtıyor. Bilindiği gibi Yahudiler Medine'ye üç grup halinde gelmişler. Hatta şehirde ayrı ayrı oturmuşlardır. Mesela Beninadir kabilesi Müzeynip Ovası'nda kalmışken, Kureyza ve Hazıl kabileleri Mahzur Obası'nda oturmayı tercih etmişler. Bunlardan her birinin kendi içinde bağımsız ve kabul ettiği şartlara veya kurallara göre hareket ettiğini söylemek mümkün. Bunun en belirgin örneği Resulullah Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde, Yahudilere sadece idari bir bağımsız olarak bakmamıştır. Bunun için Medine'de bulunan Yahudi gruplarının her birinin başkalarından müstakil olarak siyasi bir ünite teşkil ettiğini ifade etmek mümkün. Araplar Medine'ye iki grup olarak göç etmişlerdir. Bu iki grubun her biri bir lider tarafından yönetiliyordu. Söz konusu liderin, kabilenin ileri gelenleri tarafından destek aldığı anlaşılıyor. Diğer bir ifadeyle bunlar, kabilenin şeyhi veya liderinin yardımcılarını teşkil etmekteydi. Bu iki grubu oluşturan Evs ve Hazret kabileleri Yahudiler karşısında büyük bir galibiyet kazandıktan sonra aralarında kanlı savaşlar çıkmıştır. Bu savaşların en önemli sebeplerinden biri Medine'nin ikili bir şekilde idare edilmesiydi. Bu nedenle bahis konusu olan iki kabilenin her biri önemsiz şeylere dayanarak savaş açıyorlardı. Evstiler ve Hazirşiler bu savaşları durdurmak için ciddi çareler bulmaya çalışmışlardı. Sonuçta iki taraf şehrin idaresinin birleşmesine oy birliğiyle karar vermişti. Medine'nin sadece bir kral tarafından idare edilmesi gerekmekteydi. Bu kararın en önemli şartı tayin edilecek kralın söz konusu iki kabilenin içinden seçilmesiydi. Bu nedenle, Hazret kabilesinin reisi olan Abdullah bin Ubey bin Selül, şehrin yeni kral olarak atanmıştı. Ancak adı geçen zat, kral olmadan önce Peygamber aleyhisselam Medine'ye göçmek durumunda kalmıştı. Bu yüzden Abdullah bin Selül, Hicri 624 yılında, Hicretin 2. yılında, 624 yılında olan Bedir gazvesinden sonra, görünüşte İslamiyet'i kabul etmiş ve fakat aleyhte çalışmıştır. Zaten Peygamber Aleyhisselam Medine'ye geldikten sonra Evsiler ve Hazreciler bu kral meselesinden vazgeçmişler ve İslam'ı kabul etmişlerdir. Peygamber Aleyhisselam'ın Medine ile ilişkisi kendisi oraya gitmeden önce başlamıştı. Özellikle 1. Akabe'de şehrin idarecileri sayılan Evsiler ve Hazrecilerden 12 vekil seçmiştir. Peygamber aleyhisselamın bu adımdaki en önemli amacı, Medine'deki İslam dinine yeni giren kişiler ile irtibatını sürdürmekti. Bununla birlikte Mekke'le olan Mus'ab bin Umeyr'i söz konusu şehre de göndermişti. Bu yüzden adı geçen sahabi, İslam tarihi kaynaklarında İslam'da ilk elçi olarak vasıflandırılmaktadır. Diğer bir ifadeyle zikredilen sahabenin Peygamber aleyhisselamın Medine'deki ilk temsilcisi olduğunu söylemek mümkündür. Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anın vazifeler arasında Medine Müslümanlarına Kur'an-ı Kerim'in okutulması ve yeni dinin temel kurallarının öğretilmesi bulunmaktaydı. Sahabelerin hemen hemen tamamı Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra Resulullah aleyhisselam Hz. Ebu Bekir radıyallahu ana gitmiş ve Allah'ın ona Medine'ye göç etmeyi emrettiğini söylemiştir. Onun akabinde bunlar bir yol göstericiyle buradan hareket edip Medine'ye hicret etmişlerdi. 24 Eylül 622 tarihinde Rasulullah aleyhisselam, yol arkadaşı Hazreti Bekir ile beraber Medine'ye ulaşmışlardı. Resulullah aleyhisselamın Medine'ye vardığında, onun tarafından yapılan ilk düzenlemelerin en önemlisi, Medine vesikasının hazırlanmış olmasıydı. Bu vesikanın üç ana amacı vardı. Bunlardan birincisi, evsiler ve hazretçilerin İslam'ın doğuşundan önceki dönemde aralarında olan düşmanlıklarının kaldırılmasıydı. İkincisi de, Aynı iki kabile ile Mekke Müslümanları arasında kardeşlik bağını yani Ensar ile Muhacir'in kardeşliğini icra etmekti. Üçüncüsü ise Medine Müslümanları ile aynı şehirde yaşayan Yahudiler arasında ilişkilerin düzeltilmesiydi. Bu vesikanın sayesinde Müslümanlar siyasi bir başkanlığın altında olmuşlardı. Bu siyasi başkanlığın başında Resulullah aleyhisselam bulunmaktaydı. Bundan sonra vezirler niteliği taşıyan büyük sahabiler yer almaktaydı. Resulullah aleyhisselam bu sahabelere siyasi meselelerinde, askeri işlerinde ve devletin dış politikası gibi muhtelif konularda istişare ediyordu. Aynı zamanda bütün sahabiler her konuda düşüncelerini söyleyebilirdi. Mesela Habbab bin Munzir bin Camuh, Bedir'de Mekke müşrikleriyle olunacak savaşın kazanılabilmesi için Müslüman ordusunun savaşa başlamadan önce uygun bir yerde oturması gerektiğini Peygamber aleyhisselama söylemişti. Resulullah aleyhisselam da bu fikri kabul ederek orduyu sahabenin gösterdiği yerde otutturmuştu. Peygamber Aleyhisselam Medine'de olmadığı zaman ve özellikle gazveye çıktığında yerine emir yani bugünkü algıyla saygı değer dinleyicilerim vali bırakıyordu. Bu vali Resulullah Aleyhisselam dönünceye kadar şehrin bütün işlerinden sorumluydu. Bunun yanında Peygamber Aleyhisselam ile çıkmayan sahabelere namaz kıldırıyordu. Medine'de Peygamber aleyhisselam tarafından bırakılan ilk vali 623 Ağustos tarihinde olmuştu. Bu tarihte Peygamber aleyhisselam Kureyş'e savaşmak için Ebba adıyla bilinen yere gitmiş ve şehirde Sa'd bin Übade vali olarak bırakılmıştı. Bu kuralın belirtilen tarihten itibaren 13 Mart 624 tarihine kadar devam ettiği görülmekte. Bu son tarihte yani Bedir gazvesinde Resulullah Aleyhisselam tarafından Medine'de iki kişi bırakıldı. Bunlardan birincisi Medine idaresinden sorumlu olan valiydi. Bu makamda Ebu Lübabe bin Abdülmünzir tayin edilmişti. İkincisi ise dini bir görev taşıyan imamdı. Bu vazifenin yerine getirebilmesi için de Abdullah bin Ümmü Mektum görevlendirilmişti. Bazı rivayetlere göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün gazbelerinde imamlık yapan kişi Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh'dı. 623 yılında Beni Kaynuka gazvesinde Resûlullah aleyhisselamın Medine'yi iki idari bölge olarak böldüğü görülüyor. Bunun için zikredilen bölgelerden her birinin işlerin yürütülebilmesi için bir vali bırakılmıştı. Birinci vali olan Asım bin Adî el-Acılâni Medine yerlerinden olan el-Aliye ahalisine tayin edilmişti. İkinci vali Beşir bin Abdülmünzir el da görevlendirilmişti. Bunun yanında Abdullah bin Ümmü Mektum'la namazı kıldırması emredilmişti. Peygamber aleyhisselamın Medine'den gazvelere çıktığında en çok bıraktığı vali Numayla bin Abdullah elleysiydi. Elleysi Hicri 627-628 yılında Zigirt gazvesinde ilk defa olarak vayı tayin edilmişti. Yalnız bazı rivayetlerde bu gazvede Medine valisi Ebu Zeril Gıffari idi. Mart 628 tarihinde Resulullah aleyhisselam umre yapmak için Mekke'ye gitmiş ve yerine Elleysi'yi bırakmıştı. Elleysi'nin en son yaptığı valilik Mayıs 628 tarihinde Hayber gazvesinde olmuştu. Bilindiği gibi Resulullah aleyhisselam Mekke'deyken her yıl hac mevsiminde şehre gelen muhtelif kavimlere İslam dinini arz ederdi. Bu vasıtanın sayesinde evsiler ve hazretçiler Müslüman olmuşlardı. Ancak bu usul Medine devleti döneminde değişmişti. Peygamber aleyhisselam bu dönemde çeşitli milletlere mektuplar göndermeye başlamıştı. Bu mektupların asıl amacı İslam'ı arz etmesiydi. Mesela 627-628 yılında Resulullah Aleyhisselam Bizanslılar, Mısırlılar ve Habeşlilere mektuplar göndermişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rabbine uslat ettiğinde, vefat ettiğinde sahabeler özellikle büyük olanlar Sakife'ye gitmiş ve orada toplamışlardı. Burası Mescid-i hemen kuzey batısında olan ve Peygamber aleyhisselam döneminden kılan tek bahçeydi ama yakın dönemde e, Suudi hükümeti tarafından etrafında bir yol çalışması yapıldı. Herhalde yakında o da yok olacak. Bu toplantıda Peygamber aleyhisselamdan sonra Müslümanların liderinin kim olacağı tartışılmıştı. Hazreti Ebu Bekir, Hz. Ömer'i veya Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı halife olarak seçmeyi teklif etmişse de onlar kabul etmemiş ve ona yemin ederiz ki sen varken biz kendimizi bu işe sokmayız. Çünkü sen muhacirlerin en büyüsün. Hicce sırasında peygamberle yolculuk edensin. Mağaradaki ikinin ikincisisin. Hastalığında namaz için ona vekalet edensin. Asıl sen elini uzat, biz sana biat edelim demişler ve ilk defa Hz. Ömer, Hz. Ebu e biat etmiştir. Hz. Ömer'in biatinden sonra diğer sahabeler de biat etmeye başlamışlardır. Hz. Ebubekir Bekir halife olduktan sonra ona Peygamber Aleyhisselam'ın halifesi unvanı verilmiştir. Bu dönemde devletin ilk karşılaştığı sorun bazı kişilerin İslam'dan çıkmasıydı. Hz. Ebu Bekir bu fitneyi ortadan kaldırmak için Medine'ye dört vali tayin etmişti. Bunlar Hz. Ali, Hz. Talha, Hz. Zübeyir ve Hz. Abdullah bin Mesut'tu. Bunların görevleri arasında Medine'nin ve onun ahalisinin her türlü tehlikeden korunması bulunmaktaydı. Bundan sonra Hz. Ebubekir, İslam'ı terk eden bu kişilerle savaşmak için Medine'den çıkmış ve yerine Üsame bin Zeydi bırakmıştı. Bu dönemde idare konusunda olan gelişmelerin en önemlisi Hz. Ömer zamanında olmuştu. Hatta İslam'da ilk kurulan devletin müesseselerinin teşekkül etmeye başlamaları ve ortaya çıkmalarının bu dönemde olduklarını söylemek mümkündür. Bunların başında kadılık müessesesi gelmektedir. Muhtelif İslam kaynaklarında ilk kadı Medine'de Hz. Ömer tarafından tayin edilmiştir. Tayin edilen kadının adı Sa'ib bin Zeyd'dir edilen kadı tayin edilmesiyle halifenin bazı yetkilerinden kendisinden çıktı ve kadıya intikal ettiği ileri sürülebilir. Aynı zamanda sahip bin Yezid kadılık yanında hisbe işlerinde sorumlu olduğu anlaşılıyor. Bu noktadan hareketle hisbe teşkilatı Hz. Ömer döneminde başlamıştır. Hz. Ömer döneminde takip edilen fetih siyaseti sayesinde devletin sınırları genişlemişti. Bunun en önemli sonucu halifenin sorumluluklarının artmasıydı. Büyük bir ihtimalle bu durum kadılık müessesesinin ortaya çıkmasına gerçek bir sebep olmuştu. Ülkenin genişlemesiyle idari ve kazai işler çoğalmıştı. Bu nedenle Hz. Ömer sadece Medine'de değil, Mısır, Irak ve Suriye gibi bölgelerde kadılar da tayin etmişti. Mesela bunlardan Kufe kadılığına Şurey, Mısır kadılığına Kays bin Ebu'l-As, Basra kadılığına Ebu Musa ile Şari gönderilmişti. Bu dönemde görülen gelişmelerden biri, sahabilerin adlarının belli defterlere kaydedilmesiydi. Bu adlar, sahabelerin derecelerine göre yazılırdı. Yani önce büyük sahabelerin adları yazılır, ondan sonra diğer adlar kaydedilirdi. Bunun yanında askere mensup kişilerin isimleri bu gibi defterlere kaydediliyordu. Bu vesileyle askerlerin sayısının kaç olduğunu ve onlara tahsis edilen paranın miktarının ne olduğu bu defterlerden öğrenilebiliyor. Hz. Ömer döneminde ortaya çıkan müesseselerden biri Beytülmal müessesesiydi. Yalnız başka bir rivayete göre Beytülmal müessesesinin önceki dönemde yani Hz. Ebu Bekir zamanında ilk defa zuhur ettiği de söylenebiliyor. Bu rivayet Hz. Bekir kendi evinde söz konusu müesseseyi kurduğunu, deve atlar ile silahlar aldığını ve bunları cihada verdiğini, farz kadifeleri satın aldığını ve dul kadınlara dağıttığını zikretmektedir. Buna göre Beytülmal müessesesinin Hz. Ebu Bekir zamanında başladığını ve Hz. Ömer döneminde son şeklini aldığını söylemek mümkündür. Hz. Ebu Bekir döneminde bahis konusu müessese ile ilgili işler yazılı olmadığından dolayı Hz. Ömer'e mensup olmuştur. Çünkü bu dönemde bütün işlerin yazılı olmasının yanında istatistik veriler de bulunmaktaydı. Hazreti Ömer radiyallahu anh şehit edilmeden önce Kasım 642 büyük sahabelerden 6 kişi seçmiş ve halifelik müesseses meselesini bunlara bırakmıştır. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi 17 Haziran 656 illerdeki günlerde meydana gelen olayların çıkmasına sebep olmuştu. Bunların en önemlisi Suriye valisi ve aynı zamanda Emevilerin reisi olan Muaviye bin Ebu Sufyan'ın Hazreti Ali'ye biat etmemesidir. Bunun akabinde Cemel ve Sıffin savaşlarında Müslümanlara karşı karşıya gelmişlerdi. Ancak gelişmelerin en tehlikesi 661 yılında Hazreti Ali radıyallahu an'ın şehit edilmesiydi. Hazreti Ali şehit edildikten sonra ve oğlu Hazreti Hasan'ın halifelikten vazgeçmesiyle Muaviye halife olmuştu. Hz. Osman zamanında Suriye'ye genel valisi olan Hazreti Muaviye, Hz. Osman'ın öldürülmesine kadar Suriye valiliğini yürütmüştü. Bunun için Hz. Ali'ye karşı ortaya çıkan isyan Şam bölgesinden başlamıştı. Bu isyanın İslam tarihinde ilk isyanın olduğunu söylemek mümkündür. Hz. Ali'nin şehit edilmesiyle Medine idari ve siyasi önemini kaybetmişti. Çünkü Emeviler halifelik makamına geçtikten sonra devletin baş şehri buradan Şam'a intikal etmişti. İşte İslam tarihinde yeni bir devrim başladığını söylemek mümkündü. Hz. Muaviye halife olduktan sonra Medine'ye vali olarak Mervan bin Hakem bin Ümeyye'yi tayin etmişti. Kadısı ise Abdullah bin Nevel bin Haris'ti. Bazı rivayetlere göre tabilerden Medine kadılığına ilk tayin edilen kişi Baş konusu İbni Haris'ti. Muaviye tarafından Medine'de tayin edilen valilerin en önemlilerinden adı geçen Mervan, Said bin As ve Abdülmelik bin Mervan'dı. Emevilerin ilk devirlerinde Medine'nin idaresinde en önemli gelişme Yezid bin Muaviye döneminde olmuştu. Bu dönemde Amr bin Said bin As ile tanınan bir Emevi Medine ve Mekke'ye birlikte vali olmuştu. Zikredilen vali, valiyi Medine'den sürdürmüştü. İlk defa İslam tarihinde Medine ile Mekke beraber tek bir vali tarafından idare edilmişti. İslam devletinin sınırları Emevi döneminde genişletildikten sonra devlet merkezi Şam bölgesi dışında 5 büyük eyalete bölünmüştü. Bu eyaletlerden biri Arabistan eyaletiydi. Medine şehri söz konusu eyaletin merkezi olarak seçilmişti. Diğer bir ifadeyle bu dönemde Arap Yarımadası'nın tamamı Medine'den idare ediliyordu. Bunun için Medine'nin geçen dönemlerde kaybettiği siyasi ve idari özelliklerini yeniden kazanmaya başladığını söylemek mümkündür. Emevi halifelerinden olan Hişam bin Abdülmelik zamanında 724-743 miladi arasında Medine, Mekke ve Taif birlikte adı geçen halife tarafından tayin edilen vali ve aynı zamanda dayısı olan İbrahim bin Hişam bin İsmail bin Velid tarafından yürütülmüştü. Bu gelenek Emevi devleti yıkılıncaya kadar devam etmişti. Emevilerden Mekke, Medine ve Tayyip'e son tayin edilen valinin adı Abdülbelik bin Muhammed bin Atiye Sadi idi. 748 yılında 3 şehre tayin edilen Sadi'nin valiliği 750 yılına kadar yani devletin ortadan kaldırılmasına kadar sürmüştü. Abbasi devletinin ilk dönemlerinden zapt edilen topraklar 24 ana eyalete ayrılmıştı. Bu eyaletlerin arasında Hicaz eyaleti bulunmaktaydı. Medine zikredilen eyaletin şehirlerinden biriydi. Abbasilerin ilk halifesi olan Ebu'l-Abbas Es-Sefa, Tarafından Harameyne, Mekke ve Medine tayin edilen vali, onun amcası Davud bin Ali bin Abdullah bin Abbas'tı. Buna göre adı geçen Abbas, Abbasilerin Medine'de ilk valisi sayılmaktaydı. Onun ölmesinden sonra yerine Ziyad bin Ubeydullah el Harisi getirilmişti. Aynı zamanda Medine Abdullah bin Rebi tayin edilmişti. Ebu Cafer el-Mansur halife olduktan sonra 754-775- Rebi azletmiş ve yerine Cafer bin Süleyman bin Ali bin Abdullah bin Abbas'ı tayin etmişti. Bunun yanında Mansur zikredilen Cafer'e Mekke'yi de vermişti. 757-758 yılından önce Mekke, Medine, Taif ve bir rivayete göre Yemame birlikte adı geçen Ziyad el-Harsi'ye verilmişti. Abbasi halifesi olan Memun zamanındaki 813 ile 833 arası Yemen bölgesi Mekke ve Medine şehirlerine eklenmiş ve böylece Süleyman bin Abdullah bin Süleyman bin Ali bin Abdullah bin Abbas adıyla bilinen kişi olarak vali olarak tayin edilmişti. Medine'de eşraf hakimiyeti 12. yüzyılda başlamıştı. Bunlardan ilk emir Hüseyin bin Mahnaydı. Onun sayı Hz. Hüseyin'in. Bin Ali bin Ebi Talip'ten gelmekteydi. Eşraf emirliği zamanında meşhur Medine ateşi meydana gelmişti. 28 Haziran 1256 tarihinde Medine'de korkunç bir gürültü olmuştu. Bunun akabinde büyük bir deprem olmuştu. Deprem olduktan sonra yeryüzünde kocaman bir ateş çıkmıştı. Ateşin çıkışı Medine ovalarında ve Cilibin adıyla bilinen bir ovada başlamıştı. Bu ova Medine merkezinden yarım günlük mesafede yer alıyordu. Ateş çıktıktan bir süre sonra şehrin tamamı altında kalmıştı. Hatta onun ışığı Medine'den görülmüştü. Ancak bu meselede en çok dikkati çeken hususiyet söz konusu ateşin ısısı yoktu. Bu nedenle herhangi bir hasar olmamıştı. Zikredilen ateş üç gün sürmüştür diyor. Nehravani. Bu ateşin sönmesinden üç yıl sonra yani 1259 tarihinden itibaren eşrafların arasında emirlik mücadelesi başlamıştı. Aslında bu mücadelenin 1227 yılında Medine emiri Kasım'ın öldürülmesiyle başladığını söylemek mümkündür. Ancak son zikredilen yıldan itibaren 1259 yılına kadar Medine emirliğinde fazla uygunsuzluk olmadığından dolayı söz konusu mücadelenin 13. yüzyılın ikinci yarısında yoğun bir şekilde ortaya çıktığını söylemek daha uygundur. Bu durum 1380 yılına kadar devam etmiştir. Bu yılda Cumaz bin Hibe bin Cumaz, Medine emiri olmuş ve 1383'te kendisiyle babasının, amcasının oğlu Muhammed bin Atiye bin Mansur'u ortak emirlik yapmıştır. Bu müşterek emirliğin, Medine'de ilk müşterek emirliğin olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız bu emirlik çok sürmemiştir. Çünkü iki yıl sonra adı geçen Muhammed bin Atiye, Cumaz tarafından azledilmiştir. Bin Atiye, azledilikten sonra emirlik mücadelesi yeniden ortaya çıkmıştır. Bu mücadele 1478 yılına kadar devam etmiştir. Çünkü bu yılda Şerif Muhammed bin Berekat Medine'ye gelmiş ve bahis konusu emirlik mücadelesine meydan vermemek için şehrin içinde bir miktar asker bırakmıştır. Bunun yanında Cumaz ailesinden gelen Kuseytil bin Zühehir bin Süleyman emir olarak tayin edilmiştir. Şerif Berekat, Küseytil'in emirliğinin resmi olabilmesi için merkezi hükümete mektup göndermiştir. Merkezden gelen cevaba göre Küseytil Medine'nin resmen emiri olmuştur. Medine'de Küseytil emirliği 1482 yılına kadar devam etmiştir. Zikredilen yılda Medine emirliği Mekke emirine bırakılmıştır. Diğer bir ifadeyle Medine emirliğine tayin edilecek zatın seçilmesi Mekke emiri tarafından gerçekleşmiştir. Bu yüzden söz konusu yılda, Şerif Muhammed bin Berekat, Medineliler ile istişare ederek Medine eski emirlerinden Zübeyri'yi tekrar emirlik makamına getirmiştir. Bir sene sonra vefat eden Zübeyri, onun yerine oğlu Hasan'ı tayin etmiştir. Emir Hasan yine Mekke emiri tarafından da görevlendirilmiştir. Ancak 1495-1496 yılında zikredilen Emir, Hücre-i Şerif'e saldırmış ve içinde bulunan para ve kandille bir takım şeyleri çalmıştır. Aynı şeyi babası emir olduğu zaman da yapmıştır. Emir Hasan yaptığı bu çirkin davranıştan sonra Medine emirliğinden alınmış ve yerine Faris bin Şaman bin Züheyr bin Ziyan bin Mansur bin Cumhas atanmıştır. Mart Nisan 1496 Medine'ye ulaşan Faris şiirleri bastırmıştır. Bununla beraber bunlar tarafından Medine'den alınan paraların tamamını iade etmiştir. Aynı zamanda ehli sünnete mensup kişilere büyük bir saygı gösteren Faris, Medine emirlerinin en iyi olanlarından sayılmaktadır. 13. yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren... 16. yüzyılın başlarına kadar olan dönem Medine idaresinin tarihinde emirlik mücadelesi dönemi olarak fısıflandırılabilmektedir. Bu dönemde istikrarı görmeyen Medine'ye birden fazla eşraflar tarafından saldırılmıştır. Hatta Mescid-i Nebevi ve Hücre-i Şerif'e bu saldırmalardan uzak olamamışlardır. Medine-Eyyubi ve Memlük dönemlerinde Mısır'a bağlanmasına, bu iki devletin merkezleri Mısır'da olmasına ve Mısır-Medine'ye yakın olmasına rağmen zikredilen devletin hükümetlerine, Medine'de meydana gelen bu gibi olayları engellenmemişlerdir. Büyük bir ihtimal, bunun en önemli sebebi Eyyubi Sultanları gerek Memlük Sultanları Medine'yi yürütebilmek için belirli bir idare sistemi koymamakla beraber şehirle ilgili işleri eşrafa bırakmışlardır. Eşraflar, Şii mezhebine mensup oldukları için Medine'yi gereği gibi koruyamamışlar ve çok sayıda çirkin davranışlarda bulunmuşlardır. Osmanlıların Yavuz Sultan Selim döneminde 22 Ocak 1517'de Kahire yakınındaki Ridaniye'de Memluk ordusuna karşı büyük bir zafer kazanmalarından sonra Mısır'a ve Memluklara ait topraklara hakim olmuş olmaları her şeyi değiştirmişti. Bu topraklardan biri Harameyn-i Şerifeyn yani Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere idi. Bunun yanı sıra Osmanlı padişahları, Müslümanların tek temsilcisi olma yolunda önemli bir adım atmışlardı. Halife unvanı ise, önceki dönemlerde Osmanlı hükümdarları tarafından kullanılmıştı. Mısır zapt sonra, Mekke ve Medine'nin Osmanlı idaresine girişiyle, Yavuz Sultan Selim Han, Hadim-ül Harameyn-i ünvanını kazanmış ve iki kutsal şehrin ahalisine ihsan olarak 200 bin flori göndermişti. Osmanlılar, Osmanlı idari sistemini Mısır'da saldıktan sonra bahs konusuyla iki şehri Mısır eyaletine bağlamışlardı. Bu şekilde Medine'nin en önemli işlerinden sayılan idari ve mali işleri Mısır Beylerbeyisi'ne verilmişti. Bu hususla ilgili Mısır Beylerbeyisi'ne, Kadısı'na ve Defterdar'ına 25 Şubat 1578 tarihinde bir hüküm gönderilmişti. Genelde gerek Medine gerek Mekke ile ilgili işler Mısır tarafına bildiriliyordu. 1582 civarında bu hususta görülen bazı kusurlar nedeniyle 21 Ocak 1583 tarihiyle Mısır Beyler Beyi'sine bir hüküm gönderilmişti. Bu husus için aynı tarihiyle Mekke Kadısı'na ve Şeyhül Harem'e bir hükmün gönderildiği görülmekte. Gönderilen bu hükmün bir suretinin Medine Kadısı'na ve Şeyhül Harem'e verildiği anlaşılıyor. Medine'de görev alan yerli idareciler Herhangi bir husus için merkezi hükümete, merkezi hükümete bildirdikten sonra hükümet tarafından arz edilen işin çözülmesi için Mısır Beylerbeyine hüküm gönderiyordu. Medine ile ilgili önemli işlerden biri söz konusu şehre yollanan ihsanlar ve sadakaların saklanmasıydı. Bu sadakaların güvenli bir yerde saklanması için 24 Şubat 1566 tarihiyle Mısır Beylerbeyisine bir hüküm gönderilmişti. Hükümden anlaşıldığı kadarıyla Mısır Beyler Beyisi'ne Harem-i Nebevi'nin bir köşesinde kule inşa edilmesi ve onun korunması için Mısır kullarından 50 kişi ile bir ağının buraya gönderilmesi emredilmişti. Zaten Medine'de yapılmış binaların malzemeleri genelde Mısır'dan götürülüyordu. Bu yüzden Mısır Beylerbeisi bu konuda merkez hükümet tarafından muhataptı. Arz edilen hususların halledilebilmesi için gereken paraların temin edilmesine bağlı olduğu zaman hükümler hem Mısır Beylerbeyisine hem de defterdarına gönderilmekteydi. Dolayısıyla bu paralar genelde Mısır hazinesinden temin edilirdi. Bu gibi hükümleri yeni inşa edebilecek binalar veya eski binaların tamir edilmesinde görmekteyiz. Medine ihtiyaçları genel olarak Mısır hazinesinden temin edilirdi. Daha önce bahsedildiği gibi Osmanlılar Mısır'ı yıkılan, Mısır'ı yıkılan Memluk devletinden aldıktan sonra Harameyn-i teşkil eden Mekke ve Medine ile ilgili işler Mısır valisine bırakılmıştı. Buna göre Medine, Mısır eyaletine bağlı idari bir birim olarak olmuştu. Şehrin yöneten Mısır Beylerbeyinin kendi merkezinde bulunması nedeniyle Osmanlı söz konusu şehrin içinde zikredilen Beylerbeyisine bazı yardımcılar tayin etmişlerdi. Bu yardımcıların önemli vazifeleri şehrin işlerini yakından takip etmekti. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Hadimul ül i Şerife'nin ünvanını kazandıktan sonra Mekke ve Medine ailesi için 200 bin flori sadaka olarak göndermişti. Bu sadakanın beraberinde Mısır'ın en iyi kadılarından iki kadı da yollamıştı. Bu iki kadının birinin Mekke diğerinin Medine'ye tayin edildiği anlaşılmakta. Bu iki kadının gönderilmesiyle Medine şehri resmen Osmanlı idaresine girmiş olmaktaydı. Bilindiği gibi Osmanlıların kendilerine ait topraklarda belli bir idari sistemi uyguladıkları görülmekte. Bu sisteme göre Taşra Teşkilat'ta en küçük idari birimi köydü. En büyük birimi ise eyaletti. Ancak bu sistemin dışında özel statüsü olan bazı yerler vardı. Bunların arasında Mekke ve Medine bulunmaktaydı. Hicaz bölgesinin Osmanlılar ile, ilgi, ilk, ile ilk irtibatı Yavuz Sultan Selim Han döneminde gerçekleşmişti. Bu dönemde Mekke Şerifi Berekat, oğlu Ebu Nümey'i Kahire'deki Osmanlı padişahına göndermişti. Ebu Nüme, Yavuz Sultan Selim Han ile görüştükten sonra adı geçen Sultan tarafından Şerif Berekat'a berat ve hilat verilmişti. Buna göre Şerif Berekat kendi yerinde yani Mekke emiri olarak bırakılmıştı. 1525 yılında Şerif Berekat vefat etmiş, bu yüzden Kanunu Sultan Süleyman Ebu Nüme'ye emirlik beratı ve hilat vermişti. Medine ise şeriflerin nüfuzu ortadan kaldırıldıktan sonra sadece iki memur tarafından idare edilmeye başlamıştı. Bu yeni idari sistemin içinde Medine'nin eski emirlerinin yeri yoktu. Büyük bir ihtimal ile Osmanlılar emirlik sembolü sadece Mekke'de sağlamak istemişlerdi. Medine-i Münevvere bir kadı ile şeyh haram tarafından idare edildiği için hem kaza sıfatı hem de şeyhlik özelliklerini taşımıştı. Medine'nin fiziki yapısında kale önemli bir yere sahipti. Tespit edilebildiği kadarıyla ilk kale Abbasi halifelerinden olan Et-Tailillah zamanında, 991 milat yılında Vezir Adudut Devle tarafından inşa edilmiştir. Ancak bu kale zamanla harabe olmuştur. Bu nedenle 1048-1049 yılında Medine ribatlarında olanan Acem Ribatı'nın sahibi Cemaluddin Mehmet al tarafından tayin edilmiştir. Bazı rivayetlere göre Memlük Sultanı Kayıtbay'ın söz konusu kalenin bazı kısımlarının tamir ettiği zikredilmektedir. Diğer yandan Kanunu Sultan Süleyman'ın bahsedilen kalenin bazı duvarlarını restore ettiği söylenir. 1349 yılında Medine emiri Sa'd bin Sabit kalenin bazı taraflarından bir çukur kazmaya başlamıştır. Yalnız onun vefat etmesinden dolayı bahsiz konusu çukur gerçekleşmemiştir. Bu çukurun sonraki dönemler Medine emirleri tarafından tamamlandığı anlaşılmaktadır. Kale zamanla yerleşme yerleri ile çevrili olarak fiziki yapının bir parçası olmuştur. Osmanlı döneminde kale etrafının mesken olduğu hatta duvarlarının bitişik evler yapıldığı dikkat çekmekteydi. 10 Mayıs 1568 tarihinde Medine kadısına ve Şeyhülharem'e gönderilen gö hükümden anlaşıldığı kadarıyla bu evlerin inşa edilmesi sebebiyle kale duvarlarının yıkılma tehlikesi arz ettiği dikkat çekiciydi. Bu yüzden bundan böyle kale duvarlarına bitişik binaların yaptırılması, yasaklanmış etrafındaki yerleşme yerlerinin temizlenmesi istenmiştir. Fakat bunun gerçekleşip gerçekleşmediği bilinemiyor. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki 1316 numaralı Surre Defteri'ne göre 1589-1590 yılında Medine kalesinde yaşayan bazı kimselerin adları kaydedilmiş. Bunların bazıların isimlerini de zikretmişler. Diğer taraftan Evliya Çelebi'ye göre kalenin içinde 120 evin bulunduğu kaydedilmiştir. Medine'nin İslam şehirlerine benzer şekilde mahallelere ayrıldığı ve bu şekilde fiziki gelişmeler içine girdiği anlaşılmaktadır. Medine'nin bilinen ve diğer mahalle gruplarını kapsayan en önemli mahallesi Haram mahallesidir. Aynı zamanda şehrin merkezini teşkil eden mahallenin ilk çekirdeği Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'ye geldiğinde tesis edilmiştir. Harami Nebevi'nin kurulmasıyla ortaya çıkan mahallenin şehrin en eski mahallelerinden olduğunu söylemek mümkün. Medine'de Haram adı Peygamber Aleyhisselam'ın tarafından çizilen bölge için kullanılır. Haram bölgesinin sınırları Medine'nin kuzeyinde Sevr ile bilinen dağdan güneydeki Ayır Dağı'na kadar uzanır. Uhud Dağı'nın arka tarafındaki Saverdaha'da adında küçük bir dağ olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre Uhud Dağı Medine Haremi içinde kalır. Harem bölgesinin doğudan batıya kadar sınırları ile ise Harratü Vakim'den başlamakta ve Harratül Vebre ile bitmektedir. Böylece Haram Mahallesi yarıçapı aşağı yukarı 22 kilometrelik bir bir daireyi teşkil etmektedir. Medine'nin önemini Haram Mahallesi'nin bulunmasından kazandığını söylemek mümkün. Selam olsun Kadim asırdan Osmanlı'ya, bugünden kıyamete kadar Medine'yi soluyanlara, tarihin yaşanmışlıklarından ibret alıp ders çıkaranlara, selam olsun geçmişin tecrübesiyle geleceği imar ve ihya etmeye çalışanlara, selam olsun gayret edip Allah'ın rızasına koşanlara, ilahi kelimetullah için, kelimetül ulyâ için ne işle meşgul olursa olsun gayret edenlere, şu fani dünyanın sonunda Selametle emniyet yurdu cennetlere girin hitabına mazhar olmak için sabredenlere Selam olsun cennetten girdiğinde meleklerin Selamun aleykum bima sabartum feniyemek battar Selam olsun size sabretmenize karşılık Haydi girin cennetlere hitabına mazhar olabilecek olanlara Allah'a emanet olunuz Bu haftaki radyo sohbetimizi de tamamladık bir sonraki programda görüşünceye kadar bize adnansensoy.com web sitemden ve sosyal medyaların Adnan uzantısından ulaşabilirsiniz. Vesselamu ve Rahmetullah ve Berekatüm.